Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir soru da arkadaş soruyor. Ee, diyor ki bir imam öyle öyle fiiller yapmış. E, zikrediyor. Tabii o, o fiilleri zikretmeyeceğim. Ee, böyle imamın arkasıyla namaz kılınır mı? Yani e, şunu demek istiyor arkadaş. E, fıkıh kitaplarımızda Buna fasik diyorlu. Fasik insanlar kısaca namaz kılınabilir mi? Evet. Ee, bunu çoğalmak için şunu bilmemiz lazım. Birinci, eğer bir imam e, ne kadar bir insan yanında, ne kadar günah işlese, ne en adi suçu işlese, en adi cinayi işlese, ondan sonra iyi tercih etse, tövbe etse, ee, biz tövbeden sonraki haline bakarız. Tövbeden önceki hali bizi ilgilendirmez. Çünkü Allah subhanehu ve teala ne diyor? İnne Allah yegfiru zunuba cemi'a. Zümer ayeti 53. Yani Allah subhanehu ve teala bütün günahları affeder. Ederdi. Onun için bize o adam tövbe etti yeniden başlanmış oldu. Yeniden anası onu doğmuş gibidir. Yani halk dilinde sıfır kilometre. Yen de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Diyor et taibu minezn bi la Bu hadiste de İbn Mace rivayet ediyor, hasandır. Diyor tövbeden töv e, günahdan tövbe eden sanki tövbeyi işlememiş gibidir. Bunu bilmemiz lazım bu ceneldir ama o şahıs o imam e, imamlık yapıyorsa bazı günahlar da işliyorsa masiyetler yapıyorsa biz ne yapmamız lazım biz gelip o imamı nasihat etmemiz lazım vaz vermemiz lazım Allah'tan korkutmamız onu lazım bir de e eğer biz ehliysek o vaze tabi ehil değilsek gidip ehil insanlarla konuşuyoruz yani sen sıradan bir adamsın gelmişsin hoca ediyorsun Allah'tan kork bu işlemez adam hoca işlemez ne diyeceksin gideceksin başka bir hocayı başka bir akli selim adamı getireceksin ilmi ehlini getireceksin anlatacaksın o gelsin nasihat etsin çünkü insanda etki tepki yaratır nasihatin de üslubu var adabı var Cemaat, cami cemaati aralarında seçerler, o adama nasihat ederler. Takvaya yönlendirirler onu. Yoksa eğer o adam israr ediyorsa, ısrar ediyorsa, Müslümanlar gidip halifeye, yani halifenin valisine, mes'ulüne şikayet edecekler o adamı halife alması lazım imamattan. Dinde asıl budur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam kibleye doğru tükürdü, balgam attı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yasakladı. Dedi sen bir daha, e, sen e, imamlık yapmayacaksın. Abu ter rivayet ediyor, rivayet oldu bu hadis. İnneke azeyte Allah'a ve Sen çünkü Allah'a ve aziyet verdin, kibleye doğru tükürdün. Çünkü Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste diyor. Bir tane namaza durdu kıbleye önlendi. Allahu Teala onun karşısındadır. Onun için fiçriniz, gözünüz nerede olsun? Namazda olsun. Çünkü baksan sağa sola Allah Teala der ki, benden daha iyi mi var onu ile ilgileniyorsun? Onun için e, o tükürürken kıbleye doğru dedi sen Allah'a varasuna ve aziyet verdin. Asıl da tükürmek eskiden varıydır. Yer toprak olduğu için Resulullah demiş başka bir hadiste yani balgam geldi at, atamıyorsun. Ee, yani ağzına geldi ne yapacaksın onu ayağının altına tüküreceksin. Bu şimdi olur mu? Hayır bu olmaz. Çünkü e, şu anda camilerimizde halı var. E, ama e, bir de e, peçete var, e, e, sel pak var vesaire mendiller var. Onu da halletmemiz lazım bir işe. Yoksa bir mahsuru yoktur. Çünkü fasık adamın, Resulullah bunu yasada, bu hafif bir günah işledi Resulullah yasakladı onu. Onun için fasık adamın bile şeyi ne olur? Yasaklanılması lazım. Neyi yasaklanılması lazım? İmameti. Onun için imamet caiz değil fasık adam için. Müminler fasıkların namaz kılmazlar. Çünkü fasıkı imama çıkartmak demek o adamı tazim etmek demektir. Diyorsun buyurun imamata o adamı yüceltiyorsun. O fasık da de ehil değil yüceltmaka. Bir de insanlar ona, ona insanlara örnek oluyor. İnsanlar olardan ondan bir şey öğreniyorlar. Evet asıl olan fasıkın arkasıyla namaz kılınmaz fasiğın arkasıyla namaz kılmaz. O fasıkı da değiştirmek müminlerin, müslümanların cemaatin üzerine vaciptir, şer'tir. Olması olmazdır. Evet ama bir ülkede yaşıyoruz bugün de Biz yaptık, Diyanete gittik, şikayet ettik, elimizden geldiğince yaptık. Değişmediler bunu. Biz vazgeçer miyim? Hayır. Bu adamın arkasıyla gideriz. Delil toplarız, imza toplarız arkasıyla gideriz. Eğer Öyle bir devlette de yaşıyoruz ki mesela bizi Diyanet dinlemedi. Halife de yoktur gidip şikayet edelim. Ne yapacağız o zaman? O zaman elimizden geldikçe sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mücadeleyi bırakmayacağız. Hatta onu alana kadar. Yen yani o o gider, yen yani biz devam edeceğiz. Evet. Ee, eğer bunu hiç yapmasalar biz ne yaparız? Eğer imkan var ise o camiyi tercih edip başka camilere gidip orada namaz kılarız. Evet, bu bir. İkinci, fasık adamın arkasıyla namaz kılınır mı? Dedik kılınmaz ama kılınsa, kılınsa sahih mi yoksa sahih değil mi? Mesela fasıkın arkasıyla namaz kılındı. Bu sahih mi, sahih değil mi? Bu konuda alimlerimiz dört mezhep imamları ihtilaf etti. Ama cumhurun kavli, çoğunluğun kavli diyorlar ki namaz vuku buldu kabul olunur sahihtir. Bu da kısımdır. Bir, sen geldin namaz kıldın bir imamlar arkasıca bilmiyorsun. Sonradan öğrendim bu fasıktır. O namazın kabul olmuş iadetmez. Ama bir yerde sen oldun. Başka cami yoktur. Başka cemaat yoktur. Mecbursun bunlar kasice kılmaya. Burada mecbursun, kılacaksın ama karahetten. Evet. Sahihtir karahetten. Çünkü sen mecbursun. Cemaati tercih etme alimler demişler ki hatta bazı alimler fetva vermişler. Demişler ki o imam müşrik olsa bile ki müşrikün arkasıca namaz kılmak caiz değil. Ama başka cemaat yok senin köyünde, mahallende yine namaz kılacaksın. Ondan sonra namazını iade edeceksin. Yani burada neye e, vurgulamak istiyorum? Cemaat namazı ne kadar önemlidir. Bazı arkadaşlarımız Allah'tan arıyorlar bir mesele, nemel, ne, nemlensiler bir yerden camileri tercih ediyorlar. Yani Asıl hedefleri oların camilere gelmemek için. Daha camiye gelmek zordur. Rahatına kaçıyorlar. Zaten camide kılmayan insan namaz her zaman namazı da vaktinde kılmaz. Camide ferz namazı kılınmayan namaz ne kadar kuşu utan kırsan caminin, cemaatin tadını vermez. Bunu sadece ehli takva denemişse anlar bunu. Evet, İmam Nevevi İmam Nevevi Şafii imamların en büyüğüdür. Bak bizim mezhepsiz imamlarımız yoktur elhamdülillah. Hepsi böyük imamdır. Şafii'dir. Şafiilikle imam nevü övünür ama e, Şafii mezhebine de bağlanmaz çünkü imamdır. Ne diyor? Diyor ki olur caizdir çünkü İbni Ömer Abdullah İbni Ömer Haccac bin Yusuf'u Teqafi'nin arkasıyla namaz kıldı. Buhari'de rivayet olduğu gibi. Bu da neye delalettir? Namaz kılınsa zalim imamların, fasık imamların arkasıca caizdir. Mecmu' kitabında İmam Nebovi bunu neklediyor. Diyor ki, sonra dönüyor ki, diyor, bizim ashabımız yani, ashabımız derken mezhebimiz diyor. Önce fetva cenel verdi deliliyle verdi. Sonra diyor bizim mezhepte ashabımız diyorlar ki fasıkın arkasıyla namaz kılmak sahiptir halam değil ve lakin mekruhtur. Mekruh sebebini biz önceden açıkladık, zorret Eğer o bi ehli bid'at olsa, bid'at ona kifir götürmüyorsa namaz arkasıyla diyor, bizim ashabımız diyor, sahiptir. Ama İmam şafi de diyor ki Demiş ki Fasıhten müftadi'in arkasıyla namaz kılmak mekruhtür. Fein fealeha sahhat Eğer yapmışsa da o namaz sahihtir. Ondan sonra yapmaması lazım. Evet. Bu böyle. Diğer imamlarla aynen bu konuda bu konuda aynen cevazı veriyorlar. Hatta imam Şeyhul Şeyhül İslam İbn Teymiyye, Mecmua'l Fatawâ'da diyor ki: "Fe izâ kâne reculân min ehli'd-diyâne, cîtân adam, ha? Hangisi daha a'lemü bi kitabı ve's-sunne? Cîtân adam var. Hangisi kitâb ve sünnetten daha e, daha haberdardır? Vacabe takdîmu 'alâ'l-âhiri mutayyanen. Onu öne çıkartmak daha evledir." Eğer onun birisi facir ise o yalanla mesela hiyanetle bazı fasık işlerle eee meşgul ise diğeri mümin ehli takvaysa diğeri daha evledir imamatta. Ondan sonra diyor ki fe innes salate halfe'l fasiqi menhu anhu nehyen tahrim in de ve nehi tenzihi inda bazı alimler yanında haramdır tahrim olarak nehy olunmuş bazı tenzih olarak ama racih olan diyor zaruratte olur sonra başka bir yerde diyor aynen mecmuata diyor ki fasık amelleri işliyorsa caiz değil o imameti şey yapsın üstlensin demek ki asıl nedir dediğimiz gibi asıl olan imamette fasık insan caiz değil olsun evet bu ki üçüncü mesele bu bu meseleyden ilgili ee, diyor ki alimler diyorlar ki eğer bir cami imamı da nasihat ettik o cami imanını. Tutmadı. Ha? Onu da değiştiremedik. Biz o camide namaz kılmasak fitneye sebep oluyor. Fitneye sebep oluyor. Müslümanlar arasında ihtilaf çıkıyor. O zaman vacip olur o camide kılıp fasıkın arkasıyla fitneye sebep olmamak için. Yani İslam dinine kadar hassas ve titiz bir dindir. Cemaati kurmak daha önemlidir. Onun için İbn Teymiye'de rahimahullah soruyorlar ondan Cuma namazından önce sünnet var mı? Yani e, azan okundu millet dördükkan sünnet kılıyor sonra kutba, sonra Cuma namazı sonra dördükkan. Diyor Cuma namazından önce sünnet yoktur. Bunu delilleriyle getiriyor. 20 kusur sayfayla anlatıyor bunu. Delilleriyle. Bunu başka zaman inşallah biz açıolarız. Sonra ne diyor? Bizim bağladığımız e, lafın yeri. Sonra İbni Teymi Allah diyor ki Eğer bir şehre gittin, bir camiye gittin sünnet namazını kılmasan fitneye sebep olursun, Müslümanların arasına tefrika sokuyorsun, kılman evledir. Kılman daha evledir. Yerine göre vaciptir. Evet. Ondan dolayı arkadaşlar fasık insanın arkası asıl olan namaz kılınmaz. Ama değiştiremesek zaruret babında yani kıldıktan sonra bildik bu fasıktır bir mahsur yoktur inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.